Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala ahlihi ve sahbiyye ecmain amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Otuzuncu cüz olan Nebe suresi. Nebe zaten içerisindeki, geçen ayet-i kelimeden almaktadır. Haber anlamına gelir. Okudukça daha da onu açık anlaşılır bir şekilde göreceğiz. Mekkiyetun ihda ve erbauna ayet. Demek ki 41 ayet-i kerimeden müteşekkildir Nebe suresi. Amme. Ammen'in aslı an-ma'dır. Ama. Daha sonra dam edilmiş amme, ondan sonra şeddelenmiş amme. Anma am yani an el şeyin hangi şeyden yetesaelune soruyorlar, sual ediyorlar. Neden soruyorlar? Sordukları şey nedir? Yani yesalubadi kureşin baden. Kureşin bazısı bazısına soruyor. Neyden soruyor o kureşin bazısı bazısına? Neyden soruyor? Ani ne değil asıl? Allahu Ekber. Büyük haberden soruyor. Büyük haberden. Bazen televizyonlarda son dakika haberleri, son saniye haberleri geçer. Değil mi? Dikkat, vurgu yapar. Son saniye haberler, önemli haberler, son dakika haberler diye vurgu yapılır. Aslında bundan daha büyük haber olur mu? Kıyametten daha büyük haber olur mu? Çünkü kıyamet bütün insanlığı, bütün kainatı, bütün evreni alaka kadar ettiği içindir ki, elbette ki kıyametten daha büyük, daha önemli bir haber olması söz konusu değildir. He, o büyük haberden soruyorlar. He, beyanu lizalike şey vel istifhamu tefhimi ve ve ma'aabi en-nebi sallallahu minel Kur'an. El müştebiye alel bahs ve gayriye. Gerek burada önemli olaraktan sorulan şeyin büyüklüğünü ifade etmek için ne yapıyor? لتفخيمه onun büyüklüğünü anlatmak için istifami olaraktan neyden soruyorlar Allah Allah o sordukları şey ne ya nasıl bir şey ki diye onun büyüklüğünü ve efendimiz Ali's Vesselam'ın ve öldükten sonra tekrar dirilmeye delalet eden delalet eden Kur'an'daki ifadeleri Kur'an'dan getirmiş oldukları ayetleri ve bunun dışındaki Kıyamet olsun, kabir olsun değil mi? Cennet, cehennem olsun, hesap olsun, mizan olsun. Bunun dehşetini anlatmak üzere Kur'an ne yapıyor? Dikkatleri kendisine çekmek için istifan babında. Dikkat, son dakika haberleri, önemli bir şey. Ney? Kureş birbirlerine o büyük haberden bahsediyorlar. Ne zaman gelecek gibi. Ellezi höv ki o kureşliler <gülüyor> ki onlar fihi muhtelifun. Bu konuda ne yapıyorlar? ihtilafa düşüyorlar. Yani Kureyş'in ihtilafa düşmüş oldukları o büyük haberden büyük haberi onlar birbirlerine soruyorlar. Çünkü kendileri onu o konuda bir bilgiye sahip değil. Yani فَالْمُؤْمِنُونَ Müminler اَنْا يُسْبِ... O'nu ispat ediyorlar. O'nun varlığına inanıyorlar. O'nun hak olduğuna inanıyorlar. O'nu ispat ediyorlar. Ama وَالْكَافِرُونَ Kafirler ne yapıyorlar? nehu? O öldükten sonra tekrar dirilmeyi kafirler ise inkar etmiş oluyorlar. Evet kella, hayır, asla, asla. Burada tabi ki kella malum olduğu üzere yani ne yapıyor? Başkalarının düşünmüş oldukları şeyi reddetmek amaçlı. Hayır, hayır, hayır öyle değil. O ihtilaf ettikleri o nokta onların bildikleri düşündükleri gibi değil. Peki mesele neden ibarettir? O zaman Kur'an-ı Kerim o meselenin o inceliğini şöyle dile getiriyor. Seyalemûne. <gülüyor> Onlar ne yapacaklar? Elbette ileride bilecekler. Arapçada <gülüyor> sinne, sevfe kelimesi istikbal içindir. İngâhe. <gülüyor> <gülüyor> İngilizcedeki future, future ile future tense, ve şel var İngilizce'de. Geleceği bildirdiği gibi Arapçada da Sin ekiyle sevfe eki istikbal içindir. Gelecek içindir. Yani seyâlemûne onlar ileride bilecekler. Mâ yehillü ala alâ inkârihim etmiş olduklarından dolayı kendilerine hulul edecek, başlarına gelmiş olan şeyleri ne yapacaklar? Bu işin kaçamağı yok. Muhakkak ve elbette bilecek değil, hatta görecekler. Görür gibi vakıf olacaklar. Peki, sümmekella seyâlemûn. Sonra hayır hayır yine durum onların dediği gibi değil. Gerçekten burada ne vardı? Red on demişti. Aynı şekilde. Onların görüşlerini, ihtilaflarını reddetmek sadedinde onlar tekrar dilecekler. Bu nedir? Niye bunu tekrar zikretti? Te'kidun bu birinciyi tekit amaçlı. Ve ciye fihi bi themil izani bi ennel va'iyle saniye min minel evveli. ثُمَّ اَوْمَ kudreti اِلَىٰلْ el عَلَىٰلْ ha Burada ne yapmış oluyor? ikinci olan durum, birinci olandan tehditten daha dehşetli. Görürsün, bak sen görürsün. Şimdi derken ne yapıyoruz? Birinci görürsün, bir, bir, bir uyarı. Ama ikinci görürsün ifadesi birinciden daha şiddetli. tehdit yapıyor. yapıyor. Yani mut, bu işin başka yolu. Mutlaka ve mutlaka kesin olarak kaçamak yolu yok. Sen göreceksin. Belanı bulursun, cezanı bulursun, başına geleni o zaman görürsün diye. Ne yapıyor? Birinci te tehditten ikinci tehdit daha şiddetli olarak da Kur'an onu bildirmiş, haber vermiş oluyor. Böylece yine burada neyi ifade ediyor? Cenab-ı Hakk'ın öldükten sonra tekrar diriltmeye kudretinin var olduğunu da ifade etmiş oluyor. Allah tekrar diriltmeye nedir? Kadirdir. Sümme evme ila ilâ kudreti alel ba'fi. Öldükten sonra tekrar Cenab-ı Hakk'ın insanları, varlıkları tekrar diriltmeye kadir olduğuna Kur'an ne yapıyor? İma ediyor, işaret ediyor, haber veriyor ve bildirmiş oluyor. Evet, burada onu ifade sadedinde, Allah'ın nelere kadir olduğunu ifade sadedinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ne diyor? فَقَالَا اَلَمْ alil arda mihada. Biz yeri size meht, mihat, meht. Meh neydi? Beşik gibi. Yani çocuğun, yeni doğmuş bir çocuğun en rahat ettiği yer neresidir? Beşiktir. Beşikte rahat eder çocuk. İşte niye? Çünkü şey olduğunu sallarsın. Rahat yeri rahat, yorulduğunu salladın mı? O ona ninni gibi gelir. Gayet rahattır. İşte biz yeryüzünü size beşik kılmadık mı? Veya firâş en Bir yatak. Bir yatak, bir döşek ne gibi? Aynen beşik gibi bir döşek halinde kılmadık. Mı? Hadi yatmaya hazır. Bir vaziyete getirmedik mi? Yani aslında ben ileride de ifade edeceğiz. Size bunu yapmadık mı? derken, burada cevap ne olur? Bela, bela. bela. He, i̇ki şekilde bela, bela. iki şekilde bela. bela. Birincisi, birincisi, burada olumsuz geldiği içindir ki, çünkü Arapçada üç şekilde bela var. Ne an var, ecel var, bela var. Bela, bela, bela. Bela, bela. Evet, Burada olumsuz soru olduğu içindir ki, bela. olumsuz bela. soruya verilecek olan bela, bela. ifadesi. Bir de, bir de mantıken şu, yani Allah hakikaten de yeryüzünü bizim için beşik yapmamış mı? Evet, Yapmış. Kaçamak yolu yok ki. Mecburen insan ne diyecek? Kalu bela, evet ya Rabbi, elestü bi rabbikum kalu bela. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Bunun başka alternatifi yok yani, başka durumu yok. Ve böylece size beşik yapmadık mı? Evet ya Rabbi, bela. Gerçekten yeryüzü bize beşik yaptın. Cevabı içerisinde aslında muzmerdir gizlidir. Cevabı içerisindedir. Evet. Ve Cibara ev da. He, dağları da sizlere aynı çadırı göz önünde getirin. Çadırın nasıl ki yıkılmasını engelleyen nedir? Onu direkleridir. Evet. He, yer dağları da size kazık yapmadık mı? He, tusbitu evet. bihel ardu Kemahesbotul, xiyamu, el evtad ben istifamiddir takrir. Kazıklar nasıl ki çadırın kazıkları? Çadırı dağılmaktan, yok olmaktan koruyor ise, yeryüzünün kazıkların mesafesinde olan dağlarda, yeryüzünün sarsılmasından koruyor. Onu ne yapıyor? Tüsvi sabit kılıyor. Yere sabitlemiş oluyor, kazık gibi çatmış, çivi gibi çatmış, onu sabit tutmuş, dengelemiş oluyor. Burada istifam ne içindir, takrir içindir. Yani demin söylediğim gibi karşıdakine ikrar etmek için. Ben bir iyilik yapmışsam, bir ikramda bulunmuşsam ben sana çay içirmedim mi, ikram etmedim mi? Yapmışım. Evet yaptım. Cevap nedir? Evet. He, sana ikrar ettiriyorum. Yani yapmış olduğum bir şeyi ikrar ettiriyorum. Allah da böylece yapmış olduğu yeryüzünü bir beşik gibi kılması. Aynı şekilde dağları sarsılmaktan, hikaye etmek amacıyla, tespit etmek amacıyla ne yapmış oluyor? Kazık gibi çakmış olmasından dolayı. Bunu yapmadın mı? Evet yarabbim yaptın çünkü ortada, mevcut görünüyor yani. Bakarak ne وَقَلَحْنَاكُمْ ezvaca? Ve biz sizi ne yaptık? Çift çift yarattık. Şöyle diyeyim züküren ve inasa. Bunu genel olarak sadece insanlar için düşünmeyin ha. Değil mi? Her şey, hayvanlar için de düşünmeyin. Bitkiler için de öyle. Canlıdır. Onun dışındaki cansızlar için de öyle. Yer, gök, iyi, kötü, siyah, beyaz, ağır, hafif, uzun, kısa, değil mi? Neye bakarsanız bakınız her şey çift. Allah her şeyi müzekker ve müennes. Gramerde de öyle değil mi? Değil mi? Evet. Müzekker ve müennes. Gaib, gaibe, muhatap, muhataba gibi her şeyi Cenab-ı Hak çift yarattığını ifade ederek biz sizi çift yarattık. Veya buraya atfedecek olursak biz sizi çift yaratmadık mı? Dağları kazık yapmadık mı? Ve ceallâ nevmekum subata? Ve uykuyu size ne yaptık? Dinlenme. Rahat dinlenme vesilesi yaptık. Ee, uykuyu rahaten <gülüyor> li <gülüyor> ebedanikum. Bedenleriniz rahat etsin diye uykuyu size rahatlık vesilesi kıldık. Ve ceallel leyle basa. Geceyi de ne yaptık? Size bir libas kıldı. Üşümeyesiniz. Ondan sonra rahat edesiniz. Uykunuz kaçmasın. Gündüzün ışığı sizi rahatsız etmesin diye geceyi de size ne yaptık? bir sevadi. Üzünüz üstünüzü adeta örteceğiniz bir örtü kılmış olduk. Yine oraya atfedecek olursak bunu da size yapmadık mı? Evet ya Rabbi yaptın. Sen büyüksün ya Rabbi. Bunu da bize yaptın ya Rabbi. Ve ceallem her mâ aşağı. Ve size gündüzüne yaptık, maaşet geçim sebebi kıldık, maaşet sebebi vatten lil ma'ashi, geçiminiz için bir vakit kıldık gündüzü. Gündüz çalışınız, maaşet için geçmeniz için geri de dinleniniz, istirahat için. Bunu yapmadık mı? Yaptık. Ve bene inafe seb'an, üzerinize yedi katlı binalar se basamavatin. Değil Kur'an'da hep harakasemâvâti vel ârd-seb'a semâvâti gibi ifadelerle sürekli bir şekilde yerlerin ve göklerin yedi tabaka, katman olaraktan yaratıldığını Rabbımız ifade ediyor. Sizin üzerinizde yedi kat semayı bina ettik, inşa ettik, meydana getirdik. Ne olaraktan? Şidâden, cem-u Güçlü, kuvvetli, sarsılmaz. Diğer bir ifadeyle... Bilimsel olarak baktığınız zaman dünyanın dışından her gün, her gün, binlerce tonlarca göktaşları geliyor. Eğer o göktaşlarından bir tanesi değse var ya, bitti dünyanın kıyameti. Ama Allah ne yapıyor? Atmosferi güçlü kuvvetli kılmış. Onlar geldiği zaman toz toprak haline geliyor. Ya teyit geçiyor, yanından da geçse toz toprak haline geliyor. Atmosferi öyle koruyucu, Korunmalı bir şekilde, aynen binaların diyelim ki dışarıdan gelecek soğuktan, tehlikeden korunması gibi Cenab-ı Hak yedi kat semayede, üzerimizdeki semayede şiddetli bir şekilde. Yani kaviyeten muhkemeten layusarı fîhâ mürûrûz zaman. Zamanın geçmesiyle bir eskime olmuyor, bir çürüme olmuyor, bir bozulma, bir yıkılma olmuyor. Evlerimizde evvelden değil mi? Kerpiçten yapılırdı, her sene kerpiç, suvanırdı. Niye suuyorsun? Çünkü dökülmüş. Ama gökyüzünde hiçbir... Şimdiye kadar çocuklar... Mesela rivayete göre dünyanın yaşı 5 milyon. Evrenin yaşı 14,5 milyar. Şimdi, şimdiye kadar gökyüzünde bir suva yapma işi oldu mu? Yok. Biz gitmedik, bizler gitmedik. dedelerimiz de gitmedi. Rabbimiz de özel melekleri gönderip dünyanın tavanı e, suvaları dökülmüş. Gidin suvasını yapın demiyor. Otomatikman kendi güncelleniyor zaten. Kendi kendini güncelliyor. Onun için korunmalı bir şekilde yaptığını. Vacı annasiracen muniran. Ve böylece ışık veren bir lamba mesela güneş. güneşi ışık veren bir lamba yaptık. Yapmadık mı? Yaptın ya Rabbi. Ve hacem o da nasıl? Etrafı ışıkları saçan bir ışık kılmadık mı? Kıldık. Yani rikaden yukş yani eşşems her tarafı kaplayan, her tarafı kaplayan parlak bir ışık Münir değil mi? Işık saçan. Işık saçan bir lamba kılmadık mı? Kıldık. He, daha ne yaptık? Ve enzelna Gökten indirdik. Neyi? Minel mursirat. Mursirat, mesela doğuda değil mi? Yapılır. Şıralar yapılır. Mursirat. Üzümün sıkılması gibi. Veya sünger mesela. Su çekmiş. Süngeri sıktığınız zaman suyunu akması gibi. Minel mursirat. Şeyi de, bulutları da sünger gibi düşünün. Yani bulutları sünger gibi ki çocuklar her bir bulutta size sorsam ne kadar su vardır? Mesela de geçen sene Süleyman ile söylemiştim, anlatmıştık, göstermiştim. Her bir bulut, ben size desem ağırlığı ne kadar olabilir? Her bir bulutun? veya 300 bin ton, 300 bin ton. Yani o pamuk gibi hafif gördüğünüz o bulutlar var ya, 300 bin ton su çıkar taşıyor, 300 bin ton su taşıyor. Yani demek ki Cenab-ı Hak ne yapıyor? O Mursiyat gibi, o bulutları adeta sıktı bize rahmet gönderdiği o bulutları, bulutları adeta su deposu gibi, su deposu gibi su taşıyor, ihtiyaç olan yerleri götürüyor. Sahabar bulutlar. Elle tihaan elha entantire kel mursil jariyatille ti denet min alhayizir. <gülüyor> Yani bu kadının diyelim ki hayız dolayısıyla durumunda kanının akması gibi aynı şekilde musirat da bir üzüm şirasının sıkılmasıyla o şir, posasının atılıp da o şirasının çıkması gibi bulutların da sıkılarak içerisinden maen seccaca, bardaktan dökülürcesine, ben bardaktan dökülürcesine değil mi gökyüzünden gökyüzünden, o su damlacıklarının katre katre, damla damla, bazen dolu, bazen kar olarak, bazen bardaktan boşalırcasına dökülmesi gibi yaptık. Bunu niye yaptık biz? Lan illet içinde değil mi? Bunu niçin yani, yaptık? Li nukhrice o yağmur sebebiyle o ölmüş olan toprağı diriltmesi sebebiyle ta ki çıkartalım diye ne? Ham benkelhinteti. O tohumları, buğdayları oradan çıkartmak için. Ve nebaten kettini veya aynı zamanda bitkileri, nebatatı, nebatat ve tohumları çıkartmak için, çıkmasına vesile olmak, onları çatlatmak için. He, ne yaptık? Gökyüzünden o rahmeti, yağmuru indirmiş olduk. Aynı zamanda ve cennetin besatine elfafen birbirine sarılmış bostanlar, yani aynen sarmaşını düşünün, ağaçların dallarını düşünün birbirine sarmaşık bir şekilde mültefite, mültefiten cemullefifin, keşerifin ve eşrafin sığasında olduğu gibi birbirine sarılmış iç içe girmiş, iç içe girmiş bahçeler kıldık. Lif gibi lifin çoğulu bahçeler kıldık. İnne yo'men Aslında Kur'an'da genel bir kuraldır. Olaylar anlatılır, anlatılır, anlatılır en önemli netice olan noktaya işaret edilir. Bütün bunların amaçlanması ne? Bak insanoğlu, aklını başına topla oğlum. Ne var? Bak ölüm var. Ahiret var. Hesap var. Cehennem var. Mizan var. Sırat var. Ona göre. He, buradan hemen cenaba bak bak size böyle yaptık, böyle ettik bütün sıralıyor. Yaptıkları şeyleri sıralıyor. Baştaki noktaya bağlıyor. An meyetesaelul aninle belazil. İşte o noktaya geldi, ne diyor Öyle o nokta doğru. inne yevmel fasıl, o gün fasıl günüdür, o fasıl günü yani beynel halai mahlukatlar arasında değil mi boynuzsuz koyunun, boynuzsuz koyundan hakkının alındığı, Alındı. Allah'ın hak isminin tamamıyla tecelli ettiği, tafsilat olduğu, her şeyin faş olduğu o gün muhakkak ve elbette ki o gün, inne, tahkik edatıydı, inne enne. inne, tahkik. muhakkak ve elbette yevmel fasl, o fasıl günü. Her şeyin birbirinden ayrıldığı, ayrıştırıldığı gün. Ayetlerin ne, ne diyordu? وَمْتَازُ الْيَوْمَا اَيُّهَا Ey günahkarlar, bugün artık birbirinizden temyiz olun, temeyyiz edin, birbirinden ayrılınız, fasl olunuz. Cennet, oluklar çift birinden nur akar birinden kir ve böylece o oluklar ne yapmış oluyor biri cennete boşalırken diğeri cehenneme boşalmış oluyor İşte o fasıl günü kâne katen, vaktun lissevâb bel ikab. o gün ne günüdür artık her şey faş oldu ya her şey ortaya çıktı ya Anya ile Konya göründü her şey herkes boyunun ölçüsünü aldı Cennetlikler belli. Utiye kitabehu biyeminihi ve utiye kitabehu bişimali veya vera'e zahriyi. Sağından, solundan veya arkasından kitabını alanlar artık hepsi hesap neticesinde ortaya çıktı. O gün işte sevap ve günah, ikab, ceza vakti olmuş oluyor. Yine o yeme o gün. Yürüfeku <gülüyor> sure Sura ne olur? Üfürülür. İsrafil. Bütün asırlardır, binlerce, milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır hep neyi bekliyor? Be bekçi gibi, nöbetçi gibi. Silahı bekliyor elinde borazan veya zil, zil, el, zilin üzerinde. Bekliyor. Neyi bekliyor Nisrafil? Vakti bekliyor. Dolsun ki sura üfürmüş olsun. İşte o günde yunfekhu sur. El kar fasli. Aynen o zaman borazana benzetilmiş. İlla borazan değil, bugün telefonlardaki alarm sistemi de düşünebilirsin. Bugün okullardaki zil sistemi olarak da düşünebilirsin. Veya buna yangın alarm sistemi de düşünebilirsin. Önemli değil. Yani Cenab-ı alarm ziline ve dışarı çıkma ziline basacak. Herkes derste. derste. Cenab-ı ne yapacak? Dışarı çıkma teneffüs ziline basacak. Ve böylece herkes, Tekasül suresinde de ifade edildiği gibi, böylece yer içerisindekilerin hepsini dışarıya atmış olacak. مِنْ يَوْمُ الْفَسْلِ beyanun بَيَانٌ لَهُ وَالنَّافِهُ israfil. İşte üfüren kimdir? İsrafil aleyhisselam. Ve burada onu beyan etmiş oluyor. O İsrafil'in, o sura üfürüşünü. Üfürünce ne olacak? فَتَأْتُونَ <gülüyor> فَتَأْتُونَ مِنْ قُبِيرُكُمْ اِلَى الْمَوْقِفِ Sadece insanlar değil, hayvanlar, cinler, şahitler, hepsi ne yapacaklar? Kabirlerinden çıkaraktan o suçlu sandalyesine, hesap yerine, mahkeme salonuna, duruş yerine, mizanda, hesap yerine, Rabbımızın hakemliğinde o mahkemeye gelecekler. Nasıl gelecekler? Teker teker mi? <gülüyor> Eflacen, cemaat farklı farklı gruplar halinde. Hatta bir rivayete göre diyelim ki her bir peygamber kendi sancağı altında ümmetini getirecek. Hatta başka ayette şahitler olacaklar. O peygamberler o ümmetlerine şahit olacaklar. Yani onun temsilcisi. Nasıl ki okulların temsilcisi varsa ümmetlerin de peygamberler birer temsilcileri olarak da Böylece fevç fevç, bölük bölük, kabile kabile, millet millet toplu toplu gelecekler. İşte aslında işin ruhu o. Bütün anlatılanların meselesi o. Bak hesap var, fasıl günü var, kitap var diye onu ifade etmiş olacak. Ve futihat sema, gök açılacak. Bitteş dedi. Futihat da olabilir, futihat da olabilir. Bitti yani bitteşti ve takviyefi. Şu tüketilmezül meleğe gök yarılacak. Niçin? Melekeler gelmek üzere. Kimisi hesap sorma, kimisi işte şahit olmuş. Değil mi? Kiramenimizdeki Kiramen katibin melekleri veya kabirdeki sorgu melekleri. Hepsi tabletini almış, tabletini almış, yaptıkları görevleri tamamlamış. Mahkemeye geliyorlar, Rabbimize sunacaklar. İşte ya Rabbi, ağ vatandaş Ahmetin Mehmet'in işte hesap kitabı, tableti. Tablette hepsi var. Sesli var, görüntülü var, yazılı var, altı cihetten çekilmiş var, bütün yönleriyle çekilmiş var. Hepsi ya Rabbi içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fekâret ebvâben, zâte ebvâbin. Böylece o gök yarılınca ne yapılacak? Kap kapılara, batlara bölünmüş olacak. Kaplar Kapılar oluşacak. <gülüyor> Ve suyiretil cibaru dağlar zühü ve bihan emakimiha. dağlar yerlerinden yürütülecek. Yani yerlerinde kalmayacak. Dağlar yürütülecek. Başka ayette de geçiyor zaten. Ve suyiretil cibarı seyrettirilecek dağlara. Çünkü kendi yani kafalarına göre gitmiyor. Yani bir akış içerisinde onlar da o akışa tabi olacak, götürülecekler bulundukları yerden. Yani itibarıyla. Fe seraba bulundukları yerden çıktı dağıtıldı, götürüldü, atıldı. Nereye gitti? Ne oldu? Tekane sera Hebaen başka ayetine geçiyordu. Hebaen <gülüyor> mübessa, değil mi? Darmadağını to toz, tuz olmuş, buz olmuş bir hale. Eğer mistı fihfetin seyriha toz duman halinde. Hani toz ne yapıyor? Akışı kolay. Akışı kolay olduğu için o dağlarda o kıyametin dehşetini de Cenab-ı Hak anlatırken hebaen <gülüyor> menzura toz toprak olmuş artık gözler görmeyecek derecede tuz olmuş hale geldiğini Kur'an tasvir ediyor. He. İnne cehenneme. Rabbim muhafız etsin. Muhakkak ki cehennem, muhakkak ki cehennem, kânet mirsada. Ne olacak? Mirsat olacak cehennem. Rasat yeri olacak, rasat aleti olacak. Yani, yani, rasideten, hâ, umire suddeten, Şöyle mesela gözetleme, cehennem kendi sahiplerini gözetleyecek. Müşterim kim? Hani cehennem diyor Ya, ya Rabbi daha yok mu? Daha yok mu? Cehennem Cenab-ı Hak içerisine attıkça suçları cehennem diyecek ki daha yok mu? Daha yok mu? Değil mi? yani böylece şey cehennem de sanki dürbünle bakar gibi, dürbünle bakar gibi müşterilerini bekleyecek, gözetleyecek. Buyur edecek. Cennet nasıl ki selam ile kendi müşterilerini buyur ettiği gibi cehennem de kendi sahiplerini kucaklamak amacıyla onları adeta mikrostopla gözleyecek, gözetleyecek. Kimleri? Littâghîne. <gülüyor> Asıtmış ve azgınları. Ondan kasıt? El-kâfirîne. Fela yetecâvezûneha. Hiç onlara haksızlık edilmeksizin ne yapmışlarsa karşılığını görmek suretiyle cehennem de o azgınları böylece gözetlemiş olacak. He, azgınlar için nedir cehennem? <gülüyor> Onların orası meabıdır. Varacakları yerdir, evleridir, yurtlarıdır, kalacakları yerdir. <gülüyor> kalacakları yer olduğu için onlar da oraya duhul eder, onlar da oraya girmiş olurlar. Lebise ne olarak bekleyerek Lebise beklediler. orada bekleyici olarak Halul mukaddere ey. He Kendileri için çünkü ehli iman var ya günahkar. Ehli küfür var sürekli orada. Ama ehli iman günahı olanlar günahları müddetince, günahları süresince kendileri için ne kadar takdir edilmişse, takdir edildiği süre içerisinde onlar orada bekleyecekler. Bekleyecekler. He labisine فيها Nasıl bekleyecekler orada? He فيها Onlar orada asırlar boyunca, çağlar boyunca, uzun süre boyunca onlar orada Rabb'u mağfur etsin bekleyecekler. Kafir ne kadar bekleyecek? Evet. fiha Mümin Ne kadar bekleyecek cennette? Halidine fiha demek ki cennette de cehennemde ebedidir. Ancak ehli iman günahı nispetinde olan kısmıyla cehennemde kalır. Günahından arındıktan, temizlendikten, patlendikten, beraat ettikten sonra beraatını alır ve cennete de girmiş olur. duhuran evet. Duhuren la nihayete la ceh muhakkimin bir dami evvelihi. Yani demek ki orada nihayeti sonucu olmayan bir süre içerisinde, yani kısacası sonsuza dek, sonu belli olmayan süre içerisinde onlar orada kalırlar. La yatukun efia Onlar orada soğun, diğer bir ifadeyle serin bir şeyin tadına da varmazlar. Serin bir şeyi de tatmazlar. La yatukun efia. O kafirler orada zevkine varmazlar. Neyin? Berden soğukluğun. Yani nevmen, şöyle serin bir ortam içerisinde, değil mi? Temmuz Ağustos'ta sıcak bir memlekette mesela Adıyaman gibi sıcak bir memlekette insan ne yapıyor? Bir gölgelik arıyor, bir ağaç altı bulabilirse orada rahatlıyor, serinlik güneşten korunmuş oluyor. Ama cehennemde onu da bulamazlar. Neymen yani şöyle tatlı bir ortam bulup da rahat edecekleri uyuyabilecekleri serin bir ortamı so soğuk bir ortamı da onlar orada bulamazlar. Daha neyi bulamazlar? Vela şaraben, mayeş ya bu telezüzel. Lezzet almak üzere bir içecek de bulamazlar. Onlar için orada bir içecek de yoktur İlla. O nefi ispatı çeviriyor. Yani vardır ama ne vardır? Lakin hamimen ma'en harren. Sıcak su vardır. Sıcak su vardır. Gayet hararetli. Sıcaklığı çok olan, gayet hararetli olan orada bir sıcak su onlar için vardır. Susadı. Susadır, Susadır mı senin? So, sıcak ortamda soğuk verilmesi lazım. Yo, tam tersine. Onların susuzluğunu arttırmak üzere... Onlara sıcak su verilir. Sıcak suyu da içince ne olur? Daha da susarlar, hararetleri daha da çok artar. Ve yine iki şekilde, bir ve tejdide ve Biz gazakan da okuyoruz iki şekilde de caizdir. Maya sirimin Cehennem ehlinin vücutlarından herhangi bir yerden akmış olan izimler onların içecekleri içerisindedir. Sıcak su ve irinin tadına bakarlar. Orada içecekleri odur. Fe innahum yazukunuhu cevzu bizalike ve onlar orada böylece kendileri için verilmiş olan o iri irini tadına bakarlar. O irini içmiş olurlar. Bu kendilerine yapılan bu şey ne içindir? Niçin? He. Cezaen mufaka. Kendilerine dünyada yapmış oldukları küfür gibi, isyan gibi, şirk gibi, gaflet gibi, dalalet gibi, ibadetsizlik gibi vesaire. O yapmamış oldukları muvafikan li amelihim. Amellerine uygun bir ceza vardır, bir karşılık vardır. Zaten malum ceza sadece kötülük için kullanılmaz karşılıktır. Mükafat, mükafat için de kullanılır, ceza için de kullanılır ceza. Ceza en vifaka. Muafakalli ameliyim. Fela zembe azame minel küfri. Vela azabe azame minel nâri. Abo. Demek ki başka ayette onun için ne diyor Rabbımız? İmni şirk ele zulmün azim. Şirk nedir? Büyük bir zulümdür. Onun için şirkten daha büyük bir, daha büyük bir günah ve aynı zamanda cehennemden daha büyük bir azah olmaz. Hani hocam diyor, cedare. Uygun olduğu gibi vereceğiz. Suçuna uygun. Adam ne yapmış mesela? En büyük ceza onun için dedim ya innes şirkele zulmün azim. En büyük günah nedir? Şirktir. Şirktir. O halde en büyük günah olan şirke verilmesi Ateş. uygun olan ceza Ateş. nedir? Ateş. Cehennemin azabıdır. Cehennemin azabıdır. Böylece günaha uygun ceza verilir. Haşa Allah zulmetmez. Evet. İnnev onlar kanu. La yercuna hisaba. Ne yaparlar? Aslında li inkârîmil baz Öldükten sonra tekrar dirilmeyi kabul etmedikleri için Aslında hiç beklemiyorlardı Ula biz öldük tamam bitti o Her türlü affedersiniz kaltı yaptık Her türlü pisliği işledik ee, Ondan sonra kabre gidip çok güzel bir şekilde yatacağız Yani Bediüzzaman'ın dediği gibi Kabre girip çıkmamak üzere Orada rahat istirahat edecek değil yani onun için ne yapacak? Onlar öyle zannediyordu. Zannediyorlardı, lan öldük. Tamam. Oo! Yaptıklarımız üzere ker kaldı. İşin içerisinde hesap yok. Oysa Rabbimiz ne diyordu? En hasaplı insanı en yutakcası da. Ne diyordu? İnsan boş boş bırakılacağını mı zanneder? Veya insan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere boş boş bırakılmış bir varlık değildir. O halde böylece onlarda ne olacaklar hesaba çekilecekler. Ama onlar bunu ummuyorlardı. Ondan dolayı ummadıkları için ne yaptılar? Ve bu bir ayatina, El Kur'an ayetlerimizi hizzaben yalanlayarak inkar ettiler, tekzib ettiler. He, tekzîben yalanlamak suretiyle tekzîb ettiler, yalanladılar. He ve <gülüyor> ketabı ayetine kizaba ve kulla şeyin min al-amale amellerden yapılan işlerden her bir şey ahseyna o zaptına <zabatnâhu> biz onu ne yaptık kayıt altına aldı zapt altına aldık kaydetti ne olarak kitap ben kütüben fillevi mahfuzi levih mahfuzda kitap olaraktan onu koruma altına aldık kısacası levih mahfuzda her şeyi arşivledik <gülüyor> fi imamin mübinde de Yasin söresinin son birinci sayfasının son ayetinde diyordu. Ve külle şeyin ahzeynahu fi imamin mi bilir? Biz her şeyi imamım, imamı mübin nedir? Levhi mahfuzdur. Levhi mahfuz nedir? Kainatın genel arşividir. O halde biz her şeyi kainatın genel arşivinde kaydettik, zattettik, arşivledik, orada mevcut kıldık. Bunu niye yaptık? Linucazihim, minzali ki tekzibihim bir Kur'an onların Kur'an'ı yalanlamalarına bir ceza olmak suretiyle onları, her şeylerini o lehri mahfuzda kaydettik. Ondan sonra Allah Fezûku اَيَّانِ فَيُقَالْلُمْ فِي الْاٰخِرَةِ inna بُقُولِ اَزَابِ Azap gerçekleştiğinde ahirette onlara ne denilir? Fezûku. <türkan> Hadi buyurun. Önünüze sofra. Hadi tadın bakalım. Arafu cezaekum. Bu bilmiş olduğunuz bu cezadır. Hadi cezanızın karşılığını, tadını tadın bakalım. Cezanızın karşı tadını bir tadın bakalım. فَلَمْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا var. Değil mi? Size sadece ve sadece hafifletilmez. Azap arttırılır. Azap ziyadeleşir. Ziyade kılınmış olur. فَوْكَ <gülüyor> اَزَابِكُمْ Bitmedi. Azap üzerine azap. Azap üzerine azap. Ceza üzerine ceza. Ne olur sürekli katlanaraktan fevkif üzerinde... Sürekli bir şekilde arttırılmış olur fevk-ı azabikum. Rabb'u muhafız etsin böyle bir dehşetli hal var, böyle bir dehşetli durum var. Yani o ehli iman orada o dehşetli hal içerisinde ne yapacaklar? Bütün bunlara giriftar olacaklar, bunun karşılığını onlar orada görecekler. Bu ehli küfrün karşılaşacakları durumu Rabb'ımız bu dehşetli hal içerisinde nazara veriyor. Peki canım bunun hiç mi güzel noktası yok? Yani hiçbir müjdemiyor var. İşte hemen arkasından Rabbımız o müjdeyi de <gülüyor> ifade ediyor. Takvine. He, innelim muttaqiine. Muttakilere geleceğiz. Hamdulillah. Muttaqiinin amacı <gülüyor> şunu unutmayın, muttaqi de sevap işleme amaçlı değil, günah <gülüyor> <gülüyor> işlememe amaçlıdır. <gülüyor> Takvada esas olan sevap işlemekten ziyade günah işlememektir. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Allah yarata Allah seni görmemesin, hepsini hata, yani sen ne yaptığın hepsini görmemesin, ve Allah yokuşunda hepsini Demek ki açıkla bir daha Allah yarata Allah, Allahü Teala seni görmemesin nasıl hepsini hata, yani ne yaptığın işi yaptığın hepsini görmemesin ve evet. Allah yani seni görme, seni da görmemesin hissed Amerika'ya şey. Yani demek ki o hal üzerinde, o günah üzerinde senin bulunmaman, seni o şekilde görmemiş olması. He, müttakiler için mefazen, he, mekanen kulzem fil cenneti. Yani demek ki cennette onlar için bir kurtuluş yeri vardır. Bir kurtuluş mekanı, bir kurtuluş yeri vardır müttakiler için. O kurtuluş yerinde neler var? Neler yok ki? Maala ayının reed, vela uzunun semiat, vela tahttarat ala kalbi beşer. <gülüyor> Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan kalbine doğmayan her şey var. Onların ne diyor? Diyor <gülüyor> Cabeurabımız, ha hadaika, besatine, boslanlar var, bahçeler var. Bedolun bin mefazen evbeyam de. Yani buradaki mefazenden iki şekilde de olur. Beder de olur, ondan bedel bahçeler vardır. Veyahut da nedir o mefazen? İzah et onu. Yani, hadayika yapmış oluyor mefazeni? Beyan etmiş oluyor. Hem beyan anlamında kullanılır hem de bedel anlamında. Mefazenden bedel hadayika. Mefazen nedir? Hadayika. Bahçelerdir. Onların o kurtuluşa erip elde ettikleri o cennetteki yer kendilerinin bahçeleridir. Ve ben O bahçede ne var? Benim en sevdiğim şey... <gülüyor> Ve ana ben atın alame fazen üzümler var. Sevilmez mi üzüm değil mi? Mübaret kurusu da güzel, yaşı da güzel, suyu da güzel. Hepsi de şırası da güzel. daha ne vardır ve kevaibe. Cevarin taakebet. He sedyehen. o kaib. Onlar için Kur'an ifadesi o. Memeleri olgunlaşmış genç kızlar vardır yani insanlara hizmet edecek eşler olabilecek orada genç kızlar vardır. Yani artık ergenlik çağına ermiş, memeleri oluşmuş bir vaziyette. Etraben alasin'nin vahidin cem'u tesip bir kesir taynı sükunurra. Hepsi orada hani yaşlılık yok ya. Yaşlılık olmadığı için hepsi aynı yaşta olmak suretiyle genç olan kızlar orada vardır. Daha ne vardır? Vaki esen diha Aynı zamanda Orada kadehler içerisinde onlar için içecekler vardır. Yani burada hani dünyada insana denilse ki ne istersin? Yani nasıl bir şey istersin? İnsan ne yapar? Diyelim ki bir çiftlik, ondan sonra bir köşk, etrafında hizmetçiler, ondan sonra içerisinde kendisinin yerinden kalkmadan kendisine hizmet edecek hizmetçilerin bardaklar, o da en güzel değil mi? Altın, elmas, Mücevher tarzındaki bardaklar içerisindeki o dopdolu Kali. yiyecekler, içecekler içerisinde, kadehler içerisinde sunulan bir ortamı insan arzular. İşte insanın arzuladığı o ortamı Rabbimiz burada ifade etmiş oluyor. Böylece onlara he, ne yapılmış <gülüyor> olur? Ve kesen nihaka. Dolu dolu kadehler içerisinde onlara içecekler sorulur. Hamren mali eten, dolu içecekler. Tabi cennetin içeceği bazen insanlar burada hata ediyor. Sarhoş edici değil. Sarhoş edici Olayın içecekler şey. değil. Şurup, şarap değil mi? Hepsi aynı kökten geldiği için genel olarak içme manasında. Muhaluha ve fil ve en'hârun min hamrin. Hatta Efendimiz hadislerde ne diyordu? Baldan nehirler. Ondan sonra şerbetten, sütten nehirler. Böylece içecekler onlara nehir tarzında. Allah Allah sütten deniz olur mu ya? Sütten bal olur mu? Yani baldan nehir olur mu? Sütten nehir olur mu? Olur. En basitini söyleyeyim. Bir günde dünyada hayvanlardan koyun, keçi, deve, sığır. Bunlardan sağmış olduğunuz sütleri dere yapamaz mısınız? Onlardan sağlam bir günlük sütle dere olmaz mı? Olur. Olur. Dünyadaki tüm arıların bir günlük balını toplasanız, sıvı hale getirseniz baldan dere olmaz mı? Olur. Olur, bitti. Cenab-ı Hak dünyada gösteriyor. Dünyadaki tüm üzümleri sıksanız, bir senelik üzümleri sıksanız şerbet nehri olmaz mı? Olur, bitti. Zaten Allah dünyada gösteriyor. Bütün hayvanların sütü sütten nehirler oldu. Olur. Bütün arıların balı sütten, bal, baldan nehirler oldu. Yine bütün üzümleri sıktığın zaman işte sana sütten nehirler, şerbetten nehirler, baldan nehirler. Yani aslında dünyada da Allah bize bunu gösteriyor. Ama insan genel göremediği için, kısır dar baktığı içindir ki Allah Allah değil, belki havsalasına alamıyor olabilir. La yasma'une fîhâ cennet. Cennette onlar, girmiş olanlar, Rabb'ın nasip inşallah, işitmezler. Neyi? He, şur bir bilhamri, yani o içkiyi içti ya, acaba kafa gitti mi? Kafa bulandı mı? Ve gayriha min ala ahvali. Veya buna benzer, diğer anormal durumları işitmezler. Adam içince dünyada ne yapıyor? Bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor. Ama orada yok. Çünkü aklı gidermiyor. Gidermediği için, laven, batilen minel kavru. Sapık bir söz, batıl bir söz orada dinlenilmez. Çünkü öyle bir şey yok. Yine velâ kizzâben bir tahfifi kizâben veya kizzâben. Her iki şekilde de olabilir. Orada yalan da yoktur. Yani orada ne batıl söz, orada ne de yalan yoktur. İkisi de bulunmaz. Demek ki Cenab-ı Hak orada bir teşdidi hem şedde ile hem tahafif ile. Yani tekziben min vâhidin li bi hilâf mâ. Demin dediğimiz gibi içki içme neticesinde insanın kafasının gidip de orada kötü söz söylemesi gibi bir durum ahirette yoktur. ceza min rabbike. Bu nedir? Cezahumullaha bizalike cezaen. Allah'ın onları, o ehli imanı, o müttakilere bu bir mükafatıdır. Ne olarak? Ataen bedelum min ceza. Bu da nedir? O cezadan bedeldir. Bir ata, ihsan, hediye, lütuf, ikramıdır. Hesaben eyyane kesiren min Ha. Bu onlara Cenab-ı Hakk'ın çok çok yani aslında daha açık ifadeyle hesapsız olaraktan vermiş olması olması olan bir atası ihsanı ikramı lutfudur. Şimdi burada söyleyecek. Ha atani beni Allah bana verdi yeter. Yeter. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Efendimizin bir hadisi de var. Hazreti Ebu Hureyre ile arasında geçen çok acıkmış. Bir bardak su, süt, bir bardak sütü sahabeleri çağırıyor. Ebu Hureyre diyor ki o bana bile yetmez diyor. Mucize eseri olarak Resulullah hepsine içirmemi söyledi. Hepsini içirdim. Gelenleri içirdim, içirdim. Sonra bana dedi ki iç dedi içtim, iç dedi içtim, iç dedi içtim. Sonra dedim ki ya Resulallah seni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yer kaldım. Şimdi Allah da orada o kadar verecek, o kadar verecek ki Yarabbi yeter. Yani artık yeter diyecek hale gelecek insan. Yani kendisine yapılan ikram ve ihsandan dolayı. Yani eksere ala, hatta kultu hasbi. Öyle Allah çoklukla verecek ki ona, insan ne diyecek? Hasbi, yeter. Yeter diyecek. Rabbis semavati vel ard bir bilcerrî vezreti Rabbis semâvâti vel ard Rabbus semâvâti vel ard. Her iki şekilde de okunur. Yerlerin ve göklerin Rabbi ve mâ beynehuma ve her ikisinin arasındaki yer ve gökün arasındaki Errahman. He yer ve göklerin ve her ikisinin arasındakilerin Rabbi olan Rahman olan Allah'tır. kezalike ve yer ve oma cerri Rabbi. Yine burada da Rabbinin o cerri ile El rahmani şeklinde yani Rabbil Rahman, Rahman olan Rab. O Rahman olan Rab nedir? Yerlerin ve göklerin, Rahmanı ve Rabbidir. Daha ve her ikisinin arasındaki. La-i'mnikûre <gülüyor> el-Halk. İnsanlar sahip olmazlar. Neye? Minhu <gülüyor> yani Ta'ala ta hitaben, o hitaba, muhatap olmaya güçleri yetmez. E yani la la-yekdür-ahadun en-yuhatibahu khafen minhu korkusundan dolayı Cenab-ı Hakk'a muhatap olmaya kimsenin gücü yetmez. Çekinir, ürperir. Yera o, he. Yeme o günü lil yemliku lil la El la yemlikuna ne zarftır? işte o gün. O hiçbir şeye insanın Rabbisinin karşısına çıkma korkusundan dolayı, hiç muhatap olma korkusundan dolayı hiçbir şeye sahip olunmadığı işte o günde. Yememi o gün yakulmuş. Yani Cebrail, Cibril, Evcundullah. Gerek Cebrail, genelde Cebrail için kullanılıyor, değil mi Kadir suresinde de olduğu gibi. Gerekse de Allah'ın askerleri olan diğer melekler. Ve melaiketü, melekler işte o günde ne olur? Safen, Harun, ey yani Mustafine, saf saf dizilirler, saf saf olurlar. Ve tekelle bunu eyin kalbı illa men edinele Rhaman konuşma konusunda Allah'ın kendisine izin vermiş olduğu kimseler hariç o gün kimse ne yapmaz konuşmaz ve konuşamaz ancak Allah kime müsaade etmişse izin vermişse mahlukattan o müstesna ve kâle kâlen sabben onlar da Allah'ın kendisine izin verdikleri kimseler yalan söyleyebilirler mi hayır ve kâle e savaba minel gerek bir gerekse melaikeler neyi söylerler doğru olanı gerçek olanı ancak onu söylemiş olurlar yani onun dışında kendisine müsaade edilmeyen şeyi elbette ki onlar söyleyemezler söyleme yetkileri de onların yoktur evet he ve qala kavlen savaba kı'an yeşfa olu yani Allah'ın kendisi için razı olmuş olduğu kimseler hariç orada onlar razı olduklarını şefaat konusunda konuşma konusunda vesairede Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği kimselerin dışında kimsenin konuşma yetkisi yoktur. Zalike işte budur elya işte bugün var ya el hakko haktır. Bugün hak gündür. Esabitu vukuu gerçekleşmesi hak olan bir gündür. Ve o da nedir? Vebece ul peyame o da kıyamet günüdür. Femen şa'e femen o kimse ki edilemiş. Yani dileyen dilesin yapsın. İttekaza ila rabbihime aaba. Dileyen Rabb'isini kendisine sığınak edinsin. Varacak bir yer edinsin. Yani kim Rabb'isini kendisine sığınacak bir yer ediniyor, bir yer edilmiş oluyor. Yani dileyen kendisini Rabb'isine ulaştıran bir yol tutsun. Bir yol edinsin. Rabbisine ulaştıracak o yola gitsin Dileyen. Hani başka ayette de elemnec necdeyn biz size iki de yol göstermedik mi? Ayetinde de ifade ettiği gibi yani dileyen kendisini Rabbisine merci olacak götürecek bir yolu edilsin. En yani, reca ila Allah bi taati, itaatiyle. azabi fihi azaptan emin olmak için taat itaat ile Allah'a dönüşü arzu etsin. İnna Muhakkak gibi sizi ne yaptık? Küffar-ı Mekke'te. Ey Mekke kafirleri biz sizi uyardık. Neyden? Azaben kariba. yani azab-ı yevm-ül kıyâme el He, Gelecek olan kıyamet azabından sizi uyardık. Bir kuralımız var. küll atin karib. Her gelen nedir? Yakındır. O halde yakında gelecek olan kıyamet azabından da biz sizi uyarmış olduk. Yevme. O gün. Zarfun li azabin bir sıfatı. Azabının sıf zarfı ve sıfatı olaraktan o gün. Yenzurul meru, küllü emrin. Her kişi bakar. Neye bakar? Ma demetiye da min Hayrin ve şer. Burada el olarak ifade ediyor da, yani amel olaraktan, çünkü işler neyle yapılıyor? Elle. Elle yapıldığı için herkes önden ne takdim etmiş ise ona bakar. İyilikten veya kötülükten, şer veya hayırdan de يقول kafir. kafir hiçbir şey yapmadığı için ne der Ya bu harf تنبيه uyarı harfidir ya leyteni kuntu keşke ben toprak olsaydım Onun temennisi de bu olur Yani fele o azibe azap çekmemek için azaba uğramamak için keşke ben toprak olsaydım yekulu zalike bunu niye diyor ortada öyle bir şey de demesini gerektirecek bir şey var mı Var. ne o Yakuluzar ki inda ma Taala lil bahai ba min diha Yani burada Cenab-ı Hak hani demin de dediğimiz gibi hayvanlar arasında bir hesaplaşma yapıyor ya Cenab-ı Hak. Bir hesap sorgu durumu oluyor. Onu yapıp Hayvanların şurayı da unutmayın. Ruhları ebedi olacak. Cesetleri toprak olacak ruhlarını ebedi kılıp cesetlerini bazı hayvanlar istisna. Mesela hütret hüt kuşu, Salih Peygamber'in devesi, efendimizin Adba adlı devesi. Asabık hefir etmeyeni. Bunlar hem ceset hem ruhuyla beraber olacak. Onun dışındaki hayvanlar cesetleri toprak olacağı için bunu gören kafirler diyecekler ki: "Aa, keşke keşke biz de keşke biz de o hayvanlar gibi toprak olsaydık." bazısı başını ne diyecek? O kısas olduktan sonra kunu traba keşke ben de toprak olsaydım diyecek. Ziyan hayvanlar da mı köpeği bize... Fark etmez. Genel olaraktan tüm hayvanlar cesetleri toprak olacak, ruhları baki kalacak. Ne olacak hocam öyle İşte ruh, ruhlar. Yani mesela bugün melekler nasıl ki ruh ise, nur ise, cinler nasıl ki bizim gibi beden, ceset değil. Dumansız kor ateşten, duhandan ise aynı şekilde onlar da o şekilde istihdam edilecek ruh olarak da. Zaten asıl olan nedir? Ruhtur. Ceset nedir? Elbise gibidir. Allah bu elbiseyi çıkartacak ve böylece onları as asıllarıyla cenn cennette istihdam edecek. Asılları olan ruhlarıyla istihdam edecek. Yoksa zor bir şey değil yani. Efendim? azap yapalım. Azap dedi ya, kısas, boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyunlar alacak. Ha, onlar arasında kısas gerçekleşecek. He. Lil baha'i min min ba'din min ba'di halibatin. hakka alınacak. Alındıktan sonra Cenab-ı Allah onlara toprak olun diyecek. Toprak olduktan sonra bunu gören kafirler keşke biz de azap çekmemek için onlar gibi toprak olsun, olsaydık diye temenni edecekler. Sadakallahu azze Allah elbette ki doğruyu söylemiştir. İllahi Fatiha.